duda arasından çıkan sözleri idrak etmeye, hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Bu dersler önemli dersler. Bu sohbetler yani kalbe tesir eden sohbetler. Azmetmemiz gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın yani sözünün gerçekten insanın kalbinde, insanın zihninde etkisi büyük oluyor. Tesiri büyük oluyor. Bunu insan kendisinde fark edebiliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okudukça, bu hadisleri duydukça onun normal beşerden bir insanın sözünün sözü gibi olmadığını anlayabiliyor. Çünkü zira aleyhissalatü vesselam vahiyden konuşan bir kimseydi. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi an, La yantıku anil hava. O hevasından, kendi kafasından konuşan bir insan değildir. İn huve illa vahyun yuha İlekis o kendisine vahy olunan bir nedir? Vahiydir. Bu sebeple bir hazine bulmuş, bir kent bulmuş gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini duyduğumuzda, sahih hadisini tabii sahih olma şartıyla duyduğumuzda ona ne yapmamız lazım? İhtimam göstermemiz, önem vermemiz lazım. Onu ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, komşumuzla, eşimizle, dostumuzla paylaşmamız lazım. Dinin neşri, dinin tebliği de ancak bu şekilde olur. Yani bugün görüyorsunuz ki bugün konumuz da bu olacak. Yani Allah'a itaatte orta yolu tutmak olacak. Emri bil marufta, tebliğde insanların farklı farklı yollara girdiklerini, farklı farklı yollarla insanları Allah'a davet ettiklerini görüyorsunuz. Kimileri şeyhin kıssalarını, uçma kaçma hikayelerini, gayipten haber verme olaylarını, olağanüstü ol olayları anlatarak insanlara dini tebliğ ettiğini zannediyor. Hakiki manada sahaya indiğiniz zaman insanlara hemhal olduğunuz zaman insanların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle ve allah Teala'nın ayetleriyle insanlarlaken, o bunlar arasında mesafelerce, kilometrelerce uzunlukta engeller olduğunu görüyorsunuz. Onlara ulaşamamışlar, onları duymamışlar, onları işitmemişler, onları okumamışlar. Niye? Çünkü insanları buna yönlendiren, buna tevcih eden olmamış. Biraz böyle birkaç insanla hadis paylaştığınız zaman Diyor ki ya hocam imanım arttı. Aynı Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh dediği gibi. Bizler diyor fitne vuku bulmadan önce Hz. Osman'ın katli ve ondan sonra yaşanan olaylar vuku bulmadan önce, yaşanmadan önce bizler birisi kâle rasûlullah dediğinde sallallahu aleyhi ve sellem birisi Allah razûlu aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur dediğinde diyor bizim diyor yüzümüz, kulağımız ona doğru ne yapardı? Çevrilirdi hemen. Acaba çünkü ne var? Burada bizim ahiret saadetimizle ilgili bize bir haber var. Dünya saadetimizle ilgili bize ne var? Bir haber var. Aleyhisselatü Vesselam bizleri cennete yakınlaştıracak, ya bir cennete yaklaştıracak amelden bize haber veriyor, ya da bizleri cehennemden alıkoyacak, o ateşten uzak tutacak, bir günahtan bizleri sakındırıyor. Hemen sahabeler ne yaparmış? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor dediğinde, dendiğinde, Kulaklarını oraya çevirirlermiş. Şimdi evlerimizde hadis kitapları var. Bukhari'ler var, Müslimler var, Ebu Davud'lar var, Tirmizi'ler var, İbn-i Mace'ler var. Bu hadis kitapları Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini bize naklediyor. Sünnetlerini, fiillerini, kavillerini naklediyor. Ama belki de milyonda bir bu hadisler insanların evinde açılıp şöyle okunuluyor. Ha, Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu babla ilgili neler söylemiş, neler yapmış. Dikkat edin insanlar vakitlerini hep şeytanın onları oyalamasıyla boş şeylerde geçiriyor. Halbuki insan az sonra da gelecek. Az da olsa, az da olsa Aleyküm Selam Az da olsa bir ameli devamlı olarak yaparsa bu onun için çok hayırlı olan bir ameldir. Allah katında da böyledir bu. Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor. Sahih bir hadise. Amellerin en hayırlısı Az da olsa devamlı olanıdır diyor. Az da olsa devamlı olanıdır. Süreklilik. Aç evinde her akşam 3 hadis, 4 hadis, 5 hadis oku. allah Teala'nın kelamından 3 hadis, 5 hadis oku. Orta yolu tut. Kendine bir program koy. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle yaşa. İnanın göreceksiniz ki hayatın her alanına bu din hitap etmiş. Şamil, kapsayıcı olmuş. Senin yemeğe oturuşun, yemekten yiyişin, kalkışın, tuvalete girişin, kalkışın. İş ahlakın, bunların hepsi çok önemli. Ömer İbnül ül Hattab radıyallahu anh ne diyor? Alışveriş ticaretiyle alakalı, ticaretle alakalı. Dinimizin emirlerini bilmeyen kimse, diyor Medine çarşısında inip ne yapmasın? Esnaflık yapmasın. Yani. Konuyla ilgili hadisleri bir oku, alışveriş bahsinde neler geçiyormuş, neler emrolunmuş, sen nelerden yasaklanmışsın, nelerden alıkonulmuşsun, bunları öğrenmek lazım. İşte biz de bu gaye ile bu dersi başlattık, bu sohbeti başlattık, devam ediyoruz. Bu gelmiş olduğumuz bab, babul Fi iftitağa. Allah talaya itaat etmede iktisat Türkçe'de de var biliyorsunuz. Tabi buradaki manasını aşırı kaçmamak, iktisatlı olmak, kendim zaman ne deniyor? Türkçe'de biz kullanıyoruz bunu. Yani mutedil olmak, orta yolla olmak. Ne israf, ne cimrilik. Peki amellerde Allah itaatte nasıl orta yolla olacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ne yaparak öğrenip onu yaşayarak orta yolda olunabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bu dini anladığı şekilde anlayarak, bu şekilde itikad ederek, yaşayarak orta yolda olunabilir. Çünkü allah Teala bu ümmeti, bunların başında da kim geliyor? Sahabe geliyor. Ne yaptı? Ümmeten? Vasata. Vasata. Orta yol. Tutmuş bir ümmet yaptı. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Bizler sizler ne yaptık? Orta ümmet yaptık. Kim bunların başında gelen ilk olan kimseler? Sahabeler. Namaz kılıçları, ibadetlerinin tümü, itikatların hepsi orta. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendikleri üzere. Yani dindarlığa girmeden önce, bir insanın dindar olmadan önce öğrenmesi gereken çok önemli bir kaydedir bu. Orta yolda olmak, orta yol tutmak. Şayet insan kendi duygularıyla, kendi hisleriyle baş başa bırakılırsa, az sonra hadislerde, örneklerinde göreceksiniz, insanın vardığı nokta çok ayrı bir yer olabiliyor. Kimine bakmışsın, adam kendini öyle bir ibadete vermeye çalışmış ki, hanımının yüzüne bile bakmaz olmuş evde. Geceleri uyumaz olmuş. Gündüzleri yemek yemeyip oruç tutar olmuş. Aleyhisselatü vesselam hemen müdahale ediyor bunlara. Yok diyor, dindarlık böyle bir şey değil. Dindarlığın bir ölçüsü var. Nasıl dindarlıkta gevşeklik yapmak sakıncalı bir şeyse, gevşek davranmak, amellerden uzak durmak doğru olmayan bir davranışsa o konuda aşırı gitmek de nedir? Yanlıştır. Şimdi bugün bakıyorsunuz adam gecenin bir saatinde kalkıp diyor ki 5000 kere ben ne demem lazım? Allah Allah Allah. Çünkü kendi duygularıyla, kendi hisleriyle baş başa kalmış. İyi bir şeyler yapmak istiyor. E bu konuda ölçüsü olmadığı için, göstergesi olmadığı için, onu hayra oturacak bir direksiyon başına oturmuş, salih bir kimse de olmadığı için, bakıyorsun ki gece 65 bin kere Allah diyor. Çünkü diyor, niye diyorsun? Çünkü gece diyor, 5000 bin kere Allah diyorum. En azından diyor bir hayvan eşek, merkep, günde diyor en az 5000 bin kere Allah diyormuş. Ondan ben de öyle diyorum. Bu aşırı gitmek dediğinde arkadaşlar. Adam tövbe edecek, günah diyor günah girdik, tövbe edeceğiz, istigfar etmemiz lazım. Tamam güzel, evet. Kullu beni Adem hata. Her Adem insanoğlu insan oğlu nedir? Günahkardır. Ve hayrulü hattain tavabun. böyle diyor, demiyor mu? Tövbe edenlerin en e, günaha girenlerin, günah işleyenlerin en hayırlıları kimlerdir? Evet. Tövbe edenler. Tamam. Buradan müttefikiz tövbet. Ama diyor ben diyor tövbe etmek için ne yapacağım? İşte arkadaşlarla otobüse atlayacağız. Falanca şehre gideceğiz. Şeyhin elinden atmış olduğu halattan, ipten tutacağız. E, bu şekilde Allah'a tövbe edeceğiz. Bu da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Evet, Aşırı. İktisatlı olacağız. Mu'tedil olacağız. allah Teala buyuruyor ki İmam Nevevi Rahimahullah da bu ayetle girmiş bu baba. Ma taha Taha, biliyorsunuz Kuran-ı Kerim'de allah Teala bazı surelere böyle Kuran'dan harflerle başlamış. Taha, Yasin, değil mi? Elif, Lam, Mim. Bunların manaları bilinmiyor. Yani Taha, bazıları tabii Türkiye'de de duymuşsunuzdur bizim memleketimizde. Bazı insanlar bunun peygamber ismi olduğu söylüyorlar. Taha peygamberin isimlerinden bir isimdi. Değil. Yani Taha diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ismi yoktu. Ancak çoluk çocuğa Taha diye isim verilebilir mi? Verilebilir diyor İlim Ehli. Bunda bir sakınca yok. Şeyh Salih el-Utaymin Rahimahullah'ın e, Bu ayetlerin bu başıyla alakalı güzel bir tefsiri var. Diyor ki genelde Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Yasin vel Kur'an el-Hakim Elif la mim zâlikel Kitab Kur'an Bakın, dikkat ederseniz bu tür harflerin gelmiş olduğu surelerin ayetlerinden sonra gelen ayetlerde Kur'an'a işaret var sürekli. Elifle Ammim, Zalikel Kitab, bu kitap. Yasin, Vel Kur'anil Hakim, Hakim olan Kur'an. Taha, Ma Enzelne Aleykel Kur'an, biz bu Kur'an'ı sana indirmedik, Liteşka, zahmet çekesin diye. Diyor ki, burada müşriklere bir ne var? tahaddi var, meydan okuma var. Onlara diyor ki Allah Teala, biz bu Kur'an-ı Kerim'i sizin de bildiğiniz, konuştuğunuz Arapça harflerle ne yaptık? İnzal ettik, indirdik. Bu harflerden oluşuyor Kur'an-ı Kerim. Sizin tanıdığınız, bildiğiniz, konuştuğunuz harfler. Buna rağmen bir araya gelip bütün Arap edebiyatçılarını toplasanız Allah Teala'nın indirmiş olduğu surelerden bir tanesinin daha ne yapamazsınız? Mislini, benzerini getiremezsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim böyle mucize, aciz düşüren müşrikleri onun benzerini getirmek konusunda aciz düşüren bir kitaptır. Bunun örneği de bakın Allah Teala bu surelerin başına ne yapmış? Daha demiş, Yasin demiş. Hemen ardından kitaba şey yapmış, işaret etmiş. Ma enzeln aleike'l-Kur'ane li Allah Teala Peygamberine hitap ediyor Diyor ki biz bu Kur'an'ı seni zahmete sokmak için, seni daraltmak için indirmedik. Yani Ruhbanlık dininde olduğu gibi, Hristiyanlarda olduğu gibi evlilikten eline eteğini çek, insanlardan eline eteğini çek, hayattan eline eteğini çek değil. Bu Kur'an-ı Kerim hayatın bütün dönemlerine, bütün bölümlerine hitap eden bir kitap. Seni beşer olmaktan ne yapmıyor? Melek olmaya o mertebe çık çıkarmıyor bu manada. Sen diyor insan gibi yaşa, beşer gibi yaşa. Allah Teala'nın senden istediklerini ne yap doğru bir şekilde yerine getir, göreceksin ki sen bu ayetleri hayatına tatbik ettiğin için, yaşadığın için ne olmayacaksın, şakavete düşmeyeceksin, zahmete düşmeyeceksin, sıkıntıya dara düşmeyeceksin. Bazıları var ki bugün diyor ki ya işte şimdi tamam güzel söylüyorsun hocam da yani <gülüyor> namaz diyorsun, sakal diyorsun, başörtüsü diyorsun, ezan okulunca camiye gidecek diyorsun, gidilmesi lazım diyorsun, bunların hepsi sıkıntı. Gibi gören insanlar var. İşte diyor bunlar yani şimdi yaparsa zahmet olur bizim için. Halbuki inanın arkadaşlar bakın toplumun bugün Allah'ın dininden, Peygamber'in sünnetinden uzaklaşmasının bir sonucu olarak ferah ve refah olarak gördükleri bu hayat biçimine, yaşam biçimine bakın. Herkes bunalımda. Herkes kendilerinin söylediği üzere depresyonda. Herkesin gidip işte e, terapi yapmak neler var. Doktorlar var. Sırf onları ne yapsın diye rahatlatsın diye. Halbuki Allah Teala'nın kitabını, peygamberin sünnetini öğrenselerdi, bunu yaşasalardı inanın onlar hayatlarında refahı, hayatlarında o güzelliği bulacaklardı. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Kitabun unzile ileyk" Bu kitap sana indirilmiştir. "Fela yakun fi sadrika harac." Gönlünde göğsünde senin artık bundan sonra bir ne olmasın, bir sıkıntı, bir darlık olmasın. Yani Kur'an gönüllere şifa arkadaşlar. Şifa'n limâ fîs sudur. Kalplerdeki de gönüllerde olan imana sebep olan bu Kur'an, şifa. Ve allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ allah Teala sizin için ne istiyor? Kolaylı istiyor. Kolaylık, yusr istiyor. Yani bunları getirerek, bu emirleri size buyurarak aslında sizin iyiliğinizi istiyor. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Sizin kötülüğünüzü, sizin sıkıntıya düşürmek istemiyor Allah-u Teala. Yani kim diyorsa ki, bizler yani tamam tövbe edip onu içkiyi bırakarak, zinayı bırakarak namaz kıl kılmaya gelirsek sıkıntıya düşeriz. Bu hayatın güzelliklerinden, kendilerinin deyimiyle bu nimetlerinden, bu rengarenk e lezzetlerinden mahrum kalırız. Bir nevi sıkıntıya düş düşeriz diyen insanlara yani bizler diyoruz ki inanın ki Kur'an-ı Kerim'de rahmet vardır. Gönüllere ne vardır? Şifa vardır. allah Teala'da Teala birçok ayetinde yapmakta bunu buyurmakta. Yani Allah Teala buyururken Adem Aleyhisselam'ın hanımına diyor ki: "Hiqalahu bi ta cemia. Cennetten inin. Oradan inin. Bazı'kum li ba'din aduv. Artık birbirinize düşman olarak inin. İnsanlar artık birbirine düşman olarak insin. "Fe emma yetiennukum minni hudan. Benden diyor, ne gelecek size? Bir yol gösterici gelecek. Bir hidayet rehberi gelecek. "Fe tabi tabi'a kim bu hidayet rehberine uyarsa fela khaufun alehim faman tabiha hidaye fe la yadhillu <wella yeşgâ> kim benim bugün derdim hidayete uyarsa fela yadhillu tala düşmez karamna hesaplanmaz ve la <yadillu> zahmet de çekmez diyor Allah Teala ve <fela> a'rada <yadil> an zikri kim zahmet çeker hemen a'rada an zikri kim benim zikrimden yüz çevirirse fe inne lehu ma'iseten danka ona nasıl bir hayat vardır diyor Allah daptar, Sım sıkı bir hayat vardır. Yani yaşadığını anlayamaz. Dışarıdan bakan insanlar onun belki refah içinde mutlu bir şekilde hayat sürdüğünü zanneder ama o içinde onun fırtınalar kopar. Çünkü Allah'ın zikrinden o yüz çevirmiştir. Bu ayet çok önemli bir ayet. Kim Allah'ın zikrinden, Allah'ın kelamından, kitabından, peygamberin sünnetinden yüz çevirirse fe inne lahu Onun hayatı nedir? Dardır. Sıkı. Artık onu var Kendine böyle rahatlanıcı bir şeyler arar. Ve nehşurû yevmel kıyameti a'ma. Ve biz onu diyor kıyamet günü a'ma olarak ne yaparız? Kör olarak haşederiz, Kör olarak yaratırız. O sebeple arkadaşlar bu dine sarılmamız lazım. Bu dini yaşamamız lazım. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın irşad ettiği, gösterdiği yola gönlümüzü, başımızı koymamız, o yolda seyretmemiz, yürümemiz lazım. Böyle ki ne yapsak? Ee, az da olsa az yapsak. Önemli olan onun ne olması? Sürekli olması. Bu çok önemli bir şey. Hadi süre geçebiliriz. İlk hadisimiz Aişe Radıyallahu Anha rivayet etmiş. Diyor ki: "Ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem دخل عليها." Biliyorsunuz Aleyhisselatü vesselam'ın herkese açık, herkesin gördüğü, herkesin gözünün önünde yaptığı bazı amelleri vardı. İnsanlar bunu camide, pazarda, çarşıda, savaşta görüyorlardı. Bir de Aleyhisselatü vesselam'ın ev halkının ev halkı huzurunda Eşlerinin yanında yapmış olduğu bazı ameller var. Bazı yaşanan sahneler var. Bunları ancak bize kimler rivayet edebiliyor? Ya Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları, ev halkı ya da ona hizmet etmiş sahabeler. Ayşe radıyallahu Anh'a diyor ki, bir keresinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benim yanıma girdi, geldi. Yanımda da diyor bir kadın vardı. Yanımda da Ayşe radıyallahu Anh'ın bir kadın var. Ve indiha imra. Kale men hâzihi, Aleyhisselatü Vesselam soruyor kim bu kadın. Yani bu da önemli. İlim ehli bakın hadislerden neler çıkarıyorlar. Bu hadis aslında mesela birçok konuda işlenebilir. İlim ehlinin, alimlerin çıkarmış olduğu bir konu da şu diyor ki yani Aleyhissalatu vesselam soruyor kim bu kadın? Kiminle oturuyorsun sen? Eve soktuğun kadın, komşuluk yaptığın kim bu? Yani kimle beraber vaktini geçiriyorsun? Salih mi değil mi? Ayşe radıyallahu anh diyor ki ha bihi fulane. Tezkuru min salatiha. İşte falanca ismi burada rivayette geçmiyor. Çünkü önemli değil. Onun isminin Az sonra gelecek e, hükümle alakalı, az sonra gelecek hadisle alakalı bir ilgisi yok falanca. Tezkurum min ya Kıldığı namazları anlatıyor diyor burada. Yani kadın namaz kılıyor. Tabi orta yolu kaybetmiş. Şimdi dedik ki bazı insanlar var. Hayır işleyelim derken ne yapıyorlar? Yoldan çıkıyorlar. Nasıl Yoldan çıkıyorlar. Kendi üzerinde ailesinin hakkını çiğneyerek. Kendi nefsinin hakkını çiğneyerek. Değil mi? Çok görmüşsünüzdür. Belli bir süre sonra da bakıyorsunuz ki adam tamamen dindarlıkla ilişkisi kesmiş. Hızlı bir yürüyüş yapmış. Hızlı bir çıkış yapmış. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam duyunca kadının böyle çok namaz kıldığını diyor ki Aleyhisselatü vesselam meh. Diyor yani. Bunu kes. buna devam etme bu şekilde. Aleykum bima tutiqun. Diyor. Gücünüz yettiğince... Yücünüz kadar ibadet edin. فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى Siz usanmadıkça Allah Teala ne yapmaz? Usanmaz. Yani sizden amelinize ne yapın? Az da olsa sürekli olun ki böyle size bir bıkkınlık, bir usanma isabet etmesin. Çünkü insanoğlunun tabiatından bilinir. Mesela pazartesi, perşembe oruç tutuyorsun. Arada salı, çarşamba, iki gün bir ara verdiğin zaman perşembe orucu sana ne geliyor böyle? Bir hafif geliyor. Diyorsun tamam. Bir perşembe oruç tutayım. Ama desen ki ben her gün oruç tutayım. Üç gün sonra, beş gün sonra ne yaparsın? Usanırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki sizler usanmadıkça allah Teala ne yapmaz? Usanmaz. İkinci hadis Enes radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Diyor ki Câ'e thalâthetu râhtin ilâ buyût-i ezvâcin sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü Vesselam'ın asabından üç tane şahıs peygamberin evine gidiyor, hanımlarından birisinin yanına gidiyorlar. Yasaruna an ibadetin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem Meraklı bir şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetini soruyorlar. Nasıl ibadet ederdi Aleyhisselatü Vesselam? Fela ma kendilerine Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ibadet ettiği haber verilince. Ke anhum taqalluha, ke bunu az görüyorlar, yani küçümsüyorlar. Derken nasıl bir küçümseme? Yani Peygamber bu gelmiş geçmiş günlerde raf olmuş tabi yani. Gecenin üçte biri yatar, üçte ikisi kalkar. Biz bizim böyle bir garantimiz yok diyerek, bu yani bu diller bize az. Vaqalu eynenahnu minen nabi sallallahu aleyhi vesallamukadgufirallahu matadlam min zambi wa matakhir. "Kalan, ahpduhüm" hemen bakın, duygularla ...hislerle din yaşanmaya çalıştığı andan itibaren... ...terazi, mizan, ölçü ortadan kalkıyor. Burada yaptıkları kötü bir şey değil. Hani bazıları bize diyor ya sürekli. Ya kardeşim siz de vahhabiler, siz de Selefiler... ...diyorsunuz ki sürekli... ...tabii biz böyle bir isimle isimlenmiyoruz vahhabiler olarak değil mi? Biz de Selefi Sali'nin yolunda gelen, giden... ...onların peşini takip eden, Peygamber sünnetine sarılan insanlarız. Vahabilik diye böyle bir iddiamız, böyle bir kendimiz ümmetten ayırt eder bir tavrımız kesinlikle yok. Bu, bizler tarafından kabul edilmeyen bir iftiradır. Ya işte siz de onun namazıyla, bunun tesbihiyle, şunun adayıyla, bunun gece namazıyla uğraşıyorsunuz. Evet, biz uğraşıyoruz. Çünkü bizim bu konudaki önderimiz Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani sizler bizden şunu mu istiyorsunuz? Yani tamam ne güzel bir şey yapıyorsun devam et. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da yapmamış, ashabı da yapmamış. Bak bir tanesi diyor ki ama ana fe usalli aleyle abada diyor ki ben bundan sonra ölene dek bütün gece namaz kılacağım yani uyumayacağım gecemin hepsini uyku, uyku yok hepsini ibadetle geçireceğim. Bak aler ahar ve ana asumud bir tanesi diyor ki ölene kadar oruç, oruç, oruç. oruç tutacağım. Ve la Ve hiçbir zaman ne yapmayacağım diyor. Yani iftar etmeyeceğim. Sürekli oruçlu olacağım. Ve kâlel-âhâr ve ene a'tezilun nisa fela a'tezavvecu Ben diyor kadınlardan uzaklaşacağım. Artık yani evlenmeyeceğim. Yani kendilerine bu şekilde ibadet ederek, vakitlerini ibadete ayırarak ne kadar çok ibadete ayırırlarsa o kadar çok Allah'ın onlardan razı olacaklarını zannediyorlar. Yani din böyle bir şey değil nin ölçüyle lan teraziyle bu manada anlaşılan bir şey değil vahilen. Fe caa rasul Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilehim. Fe kâle entum ellezine kultum kaza ve kaza. Nebi Aleyhissalatu bunların yanına gelip diyor ki siz mi bu sözlerin sahibi sizler misiniz? Ema vallahi inni le ahşakukum lillah ve atkaukum Hemen Aleyhissalatu vesselam ben aranızda Allah'tan çok en çok korkanınız ve en çok takva sahibi olanınızım. Yani bu bu iş takvanın Allah'tan korkmanın bir belirtisi değil. Eğer o olsaydı beni bu şekilde yaparken görürdünüz. Velakinni esumu ve Ben oruç diyorum. Bazen de iftar ediyorum, oruç tutmuyorum. Ve usalli ve Namaz kılıyorum gece ve uyuyorum, yatıyorum. Bu atazevvuju'n Evleniyorum. Böyle bir Allah'a yakınlaşma gayesiyle yapmış olduğum kadınlardan uzak durma ibadeti de yok. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Aleyhisselatü vesselam burada. Önce sünnetini açıklıyor. Diyor ki ben ne yaparım? Namaz kılarım. Gecenin bir bölümünde. Uyurum. Kadınlarla evlenirim. Hanımlarım var. Bazen oruç tutarım. Bazen oruç tutmam. Sünnetim bu. Yani Allah Teala'nın istediği bu. Duyun, femen ragibe ansunneti. Kim bu sünnetten yüz çevirirse artık demiyor Eşhâtî Vesselam. Tamam, sizlerin niyetiniz güzel. Allah'a yakınlaşmak istiyorsanız ben size artık engel olmayayım. Bu yol Allah'a gider. Yürüyün koçum, yürüyün çocuklar, devam edin demiyor Eşhâtî Vesselam. Bugün öyle deniyor. Sen diyor, 5000 kere mi diyeceksin Allah? Tamam diyor sen diyor artık piştin on beş bin kerede. 50 bine çıkman lazım. Değil mi? Bugün ne var? Bidatlarda bir yarış var. İnsan ne kadar kendine işkence yaparsa, nefsine ne kadar zulmederse Allah'ın o kadar çok razı olacağını zannediyorlar. Bir de bakmışsın ki 10 sene sonra, 15 sene sonra adamın hayatında hiçbir şey kalmamış. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Femen ragibe ansunneti Kim benim sünnetimden yüz çevirirse feleyse minni Benden değildir. Benden uzaktır. Yani benim sünnetimle benim yolumla bir alakası yoktur. Az sonra bu babın en son hadisinde gelecek. Aleyhisselatü vesselam'a haber geliyor bir tane adam. Ada adamış yemin etmiş. Ada adamış Allah Teala'ya. Ne ada konuşmayacak, yemek yemeyecek ve güneşin altında duracak. Bir de oturmayacak. Hani demin dersin başına dedik ya. Ya işin, içi, işin içinde duygular, hisler. Atıfa gönül girerse Avrupa'da da insanlar 1800-1700 yıllara kadar adam yıkanmıyormuş, leş gibi pis kokuyormuş. Diyormuş, "Niye yıkanacağım ki ben?" Yani insanlar beni hoş görsün, güzel görsün. Mistikizm adı altında. "Niye yıkanacağım ki?" diyormuş yani. insanlar beni hoş görsün diye mi? Niye onlara yaranayım ki? Ben yıkanmayarak böyle Tanrı'ya daha çok yaklaşıyorum." Yani Hıristiyanlık bu şekilde Hıristiyanlık olmuş. Bugün Allah Teala'nın bu dini koruma, hıfz etmeye vadi olmasaydı o dinlerin başına gelen şeylerin aynısı bu dinin başına da gelirdi. Kendi evlatları tarafından, kendi evlatlarının elleriyle işledikleri, yaptıkları sayesinde. Bugün bir sürü yani her gün yeni, yeni bir şey duyuyorsun. Allah'ın dininde olmayan, Rasulülün yapmadığı yani namaza namaz konusuna girsen namazla alakalı dün Peygamberin ashabının yapmadığı, Peygamberin yapmadığı şeyler bugün yapılmaya başlanmış. Kur'an okuma desen aynı şekilde. İbadetlerin oruçla alakalı, haçla alakalı hangi ibadet türüne girsen orada insanların duygularıyla, hisleriyle davranarak orta yolu kaybettiklerini görüyorsun. Aleyhisselatü vesselam diyor ki ona ona emredin diyor ayakta durana, güneşin altında bekleyene. Otursun. Gölgeye geçsin. Tamam mı? Konuşmuyorsa konuşsun. Orucuna devam etsin diyor. Oruç çünkü Allah'ın emrettiği bir ibadet. Ama diğer İbadet zanlıyla yaptığı şeyler ne, nedir? Zulüm. Zulüm. Hatta zannedersem Hasan-ı Basri bir tane adam görüyor. İki rekat namaz kılarken. Nehi vakti zannedersem. Yasak vakitte. Nehi ediyor onu. Diyor sen ne yapıyorsun? Adam da uyanık biraz. <gülüyor> diyor ki yani sen diyor beni diyor allah Teala'nın bu kıldığım iki rekattan dolayı onun için namaz kılıyorum. Bana azap edeceğini mi söylüyor yani iddia ediyorsun? Bu, bu demek yani. Sen namaz kılan bir adam görüyorsun, diyorsun yıkılma. kılma. O da diyor ki, Allah'ın beni bu namazdan dolayı azap edeceğine mi inanıyorsun sen? Niye beni yasaklıyorsun? Ne diyor Hasan Basri? Hayır diyor, bu namazdan dolayı değil. Peygamberin sünnetine muhalefet ettiğinden dolayı Allah seni ne yapacak? Azap edecek. Şimdi bazıları var öyle. Ya toplanmışız, zikir çekiyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz. <gülüyor> Allah diyoruz, la ilahe Allah diyoruz. Allah bize bundan mı azap edecek? Diyoruz ki, hep Allah, Peygamberin sünnetine muhalefet ettiğinizden dolayı ne yapacak? din tamamlanmış kemale Ermiş, onda bir noksan yok. Orta yolda gösterilmiş. Artık ne ifrata kaçarak, ne tefrite düşerek ne yapmamak lazım. Bu dini güzel bir şekilde yaşamak lazım. Bidatlere düşmemek lazım. Üçüncü hadis, mesela sahabelerden Osman bin Muzan diyor ki, ne bir Vesselam bize diyor, yani kadınlardan uzak durmayı, böyle evlenmemeyi, yasaklardı. Yani böyle bir bizden birisi böyle bir şey isterse bunu yasaklardı. Şayet diyor yasaklamasaydı, şayet bize izin verilseydi diyor kendimizi hadım ederdik. Yani şeye bakın, hani Avrupa'da hani konuşuluyor ya mistizizmdir, kendine zulmetmedir, böyle işte erdem insanın böyle nefsini terbiye ederek bir makama ermesi. Sahabeler diyor ki, bakın Peygamber Aleyhisselam bize diyor bu yasaklanmıştır. Çünkü aklına gelecek, şehveti kabaracak, kadın, Evlenecek, onu meşgul edecek, ilimden uzaklaşacak, cihattan uzaklaşacak ama yok. Sen beşersin, insan olarak bu dünyaya gönderilmişsin. Senin fıtratın, formatın neyse ona uygun bir şekilde yaşayacaksın. Bu din ona ne yapmaz? Müdahale etmez. Çizdik genel hatlar vardır. O hatlar çerçevesinde sen ahirete doğru seyrini devam ettireceksin. Üçüncü hadis. An ibn Mesud radıyallahu anh. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki İbni Mesud. هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ Bu hadis çok meşhur bir hadistir. Bu çok söylenir. هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ Üç defa diyor. قَالَهَا <kâlehâthelâten> ثَلَاثًا <Aleyhisselatü vesselâm> bunu üç defa tekrarlıyor. Mutanat nedir? İmam Neveve'nin dediği gibi. مُتَعَمِّقُونَ الْمُتَشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ Yersiz olarak dinde ne yapmak? Şiddetli davranmak. Aşırıya gitmek. Ya din burada bunu çizmiş. Yani dindarlar arasında çok görüyorsunuz bunu. Adam hastalıktan ölüyor. Diyor ki yok diyor ben Ramazan orucunu bırakmam. Ya Allah sana ruhsat vermiş. Yolculuğa çıkacak. Meşakkatli bir yolculuk. Yani o, o gün tutacağı oruç onu yerle bir edecek. Perişan edecek. Yok ben ne yapacağım? Orucu tutacağım. Sünnet olan ne arkadaşlar burada? Sünnet olan meşakkat varsa orucunu yapmak, terk etmek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, sünnet de Eğer bir diyor... Derken, nasıl genelme şakkat? Yani i̇ş çok, iş, işin yoğun falan yani, yani işim yoğun derken sen o işin alternatifini bulabilirsin. Yani sefer olarak meşakkat. Hastalık olarak meşakkat. Yani bazıları var mesela akide konusunda. Allah-u Teala bir şey emretmiş, bir şey buyurmuş. Tamam, iman et. Onu kurcalamaya çalışıyor. Sahabenin sormadığı, peygambere sorup Soru işareti, kafasında soru işareti çıkıp da peygambere sormadı soruları bu sormaya çalışıyor. Bunu öğrenmeye çalışıyor. Hayır sen, bu din sana ilk inen kimse değilsin. Bu kitap sana ilk hitap ondan bir kitap değil. Senden önce Allah'ın razı olduğu, cennetle müjdelediği bir topluluk gelmiş, bunu yaşamış. Sen de onların yaşadığı gibi yaşa. Dördüncü hadis, Ebu Hureyra radıyallahu rivayet ediyor. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, inned yusr. Ebi Aleyhisselatü Vesselam'ın din kolaylık dinlenir. Ama tabii şimdi burada şunu da şey yapmamak lazım. Bazıları var ki din kolaylık diyerek Allah affeder namazları kılarız 40 yaşına geldikten sonra. Oruç tutarız. Yani allah Teala öbür taraftan da azap edicidir. allah Teala ta öbür taraftan da zikrinden, Kur'an'ından, kitabından uzaklaşana nasıl bir hayat verir? <gülüyor> Danka, dar, tap dar. Dünya üstüne çökmüştür artık onun böyle. Görüyorsunuz öyle suaklarda gezen böyle adam böyle öyle bir yürüyor ki öyle bir sigara çekiyor ki diyorsun Subhanallah bu adam yani az sonra gidecek köprüden aşağı atlayacak. Niye Allah-u Teala'nın zikrinden uzak? Aleyhisselatü bu din kolaylıklıdır diyor. وَلَنْ يُشَادَّدْ دِينُ illa غَلَبَهُ Kim diyor bu dinde aşırı giderse din her zaman için ona ne yapar galip gelir. Yani din, dinin altında ezilir kalır. Yani bunun örnekleri çok var. Adam birden giriyor. Birden bakmışsın ki her şeyi tam yapayım derken aşırı gitmiş. İşte deminden duydunuz üç tane en güzel örneği az önceki hadisi. Birden girmiş diyor ki sabah kadar uyumayacağım namaz kılacağım. Ne yaptı? Dinde aşırı gitti. Din Buna ne yapacak? Galip olacak? Dinin altında ezilecek. Nasıl ezilecek? Sabah namazları artık belli bir süre sonra gidecek. Belli bir süre sonra farzlar gidecek. Bir süre sonra bakmışsınız ki artık bu adam namaz kılmaz hale gelmiş. Yola nasıl çıkmıştı? Gece namazını kılarak, sabah ihya etmek için çıkmıştı. Halbuki orta yol tutsa, gecenin bir bölümünü ihya edip yatıp uyusa, sabah ezarına saatini kurup namaza kalkıp camiye gitse, bu böyle kıyamete kadar, ölene kadar devam edecek. Ama var aramızda mesela, hayatınızda bunun örneklerini görürsünüz. Kuran okumayı yeni öğrenmiş, böyle iki satır iki satır okuyor. 15 gün okumuyor, bakıyorsun sonra diyor ki, ben diyor her gün 5 sayfa okuyacağım. Bir de bakmışsın ki, Aradan on sene geçmiş, Kur'an'ın sayfasını açmamış. Ya sen her gün iki satır tur oku. Ok. Kur'an'ın hızlanana kadar. Ondan sonra bir sayfaya çıkar, iki sayfaya çıkar, üç sayfaya çıkar. Ama sen yani, kem küm okuyarak, harfa feceleyerek on sayfa okuyayım dersen altında ezilir kalırsın. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا Yani en iyisini yapmaya çalışın وَقَارِبُوا Ona yakın yapmaya çalışın. Bu وَأَبْشِرُوا ya, Bu şekilde de diyor, müjdeleyin, cenneti müjdeleyin. Yani insanoğlu nedir? noksanlıkla mahluldur. Yani eksik her zaman insanda nedir? Var olacak. Günah her zaman insanda var olacak ama insan en iyisini yapmaya çalışacak. 5 vakit namazı camiye git. Ha bugün sabah namazını kılamadık. Ya öğleye de gitmeyelim. Bak mısın ya akşama kadar şeytan ikinci de götürüvermiş. Bırakmamış. Akşama da gitmemişsin, Yasaya da gitmemişsin. Öyle değil. Veseddidu ve qaribu. En iyisini yapamıyorsan ona yakınını yap. Ya bu işte her aydan 3 gün oruç tutmak değil mi? Kim diyor her aydan 3 gün oruç tutarsa o ne olur? Bütün y yılı or oruç geçirmiş gibidir. Çünkü bir sevabı bir hasenenin kaç? Ecri var 10. Ne yapıyor? 12 ayda 3 <gülüyor> 300 gün yapıyor. Şevvalde de tutuyorsun 6 gün ne oluyor? 360 oluyor. Yani sen her aydan 3 gün oruç tuttuğun zaman... Bütün yılı orusu geçirmiş gibi oluyorsun. Böyle bir ticaret var mı arkadaşlar? 30 günün 3 gününü oruçlu geçiriyorsun. O ay oruçlu geçirmiş oluyorsun. Fazilete bakın. Sevaba bakın. Ama nedir? Diyorsun ki ya bu aydan iki gün bu aydan tutamadık. Ayın da sonu gelmiş. Tamam Tutmadık zaten tutmayalım. Demeyeceksin. Bak harbi bu. Yani, tam bunu yapamıyorsan Yakınına ona yaklaş yani. Bir gün tut. Bu ebşiru. Cenneti müjdeleyin. Aleyhisselatü Vesselam da birçok hadislerde cenneti müjdelemiş. Ashabınla diyor ki Allah Teala diyor. Adem edecek ki Sürriyetinden diyor. Her bin kişiden 999 tanesini cehenneme çıkar. Her bin kişiden 999 tanesi ateşe çıkar. Sahabeler korkuyorlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onlara müjdeyi veriyor. Ne diyor? 999 tanesi sizden. Bir tanesi Yecüc Mecüc'den. Yani sizin çoğunuz ne yapacak? Cennete girecek. Yani veya tam tersi. 999 tanesi Yecüc Mecüc sizden bir tanesi girecek. Sonra hadis-i ne diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ben umarım ki sizler diyor cennetin dörtte biri olursunuz. Sahabeler tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Sonra diyor ki umarım ki diyor cennetin üçte biri olursunuz. Sonra en sonda diyor ki umuyorum ki cennetin halkının diyor yarısı sizsiniz. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ebşiru. Bunu da müjdeleyin. Yani Aleyhisselatü Vesselam bunu da müjdelemiş. Ama nasıl? Onun sünnesine gidenlere, onun ümmeti olmayı hak edenlere. Wa bil gaduati wa ruhati wa Vesselam diyor ki yani. Sabah amelleriyle, akşam amelleriyle ve gece amelleriyle ne yapın? Kendinize bir, yani yardım ederek bunlardan yardım edinin. Yani ibadetleri bu vakitlerde yaparak az önce gösterdiğim hedefe ulaşmada bunları kullanın. Yani sabah vakti bir programın olsun, ibadet yap. Sabah evden çıkmadan önce de ki her gün ben üç sayfa, beş sayfa, alt sayfa bir Kur'an okuyayım da çıkayım işime. Akşam eve geldiğinde yatmadan önce ben çocuklarla şöyle bir hanımı da alayım. Bir sayfa veya 3 satır Kur'an okuyayım. Ezber dinleyelim. Birbirimizi dinletelim de. Tamam mı? Bu şekilde yani ne yap? Doğruya, mükemmele, en güzele gitme konusunda bu vakitleri değerlendir. 5. hadis Enes radıyallahu anh قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم Nebi Aleyhissalatu Vesselam bir seferinde mescide giriyor. mescid Nebevi'ye. اِذَا حَبْلٌ beyne بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ İki direk arasına gerilmiş bir ip görüyor Yani biliyorsunuz, <gülüyor> Mescidin direkleri vardı hurma kütüklerinden. Onun ikisinin arasında bir şey çekilmiş. ip. Bakın sebebi ne? <gülüyor> Aleyhisselatü dikkatini çekiyor. Diyor ki hemen Ma hadal habl. Yani bu ip, neyin nesi bu ip? Diyor ki قَالُوا هَذَا حَبْلُ حَبْلٌ Zeynep. Bu duvar, Zeynep'in buraya gerdirdiği bir ip. Şimdi bizim hanımlar bunu duysa derler ki, yani böyle bir şey yapsalar, çamaşır asmak için gerirler bu ipi değil mi? <gülüyor> Çamaşırlar çabuk kurusun yani. Değil mi? Ama Zeynep niye, radıyallahu anh'a niye gerdi? <gülüyor> Namazda ibadet ederken, kıyamda, yorulduğunda tamam mı? Ne yapıyor? O ipe tutunuyor. Dinlenmek için. Ona asılıyor. Onun için gelmiş o ipi. Fekalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hulluhu. Bu ipi çözün buradan. Alın, alın bunu buradan. Alın götürün. Liusalli ahadukum neşâtahu. Sizden birisi enerjik haldeyken, yani gücü kuvveti yerindeyken dinamikken namaz kılsın. İdâ fetara, baktın ki yoruluyorsun uykun geldi. Diyor ki fel kod, kut. Uyusun gitsin yansın uyusun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nebi Aleyhisselatü Vesselam sözleri bir tarafta. Bugün gözümüzle gördüğümüz, kitaplarından okuduğumuz tarikatçıların, tasavvufların yaşamış olduğu din. Ayrı bir tarafta. Çilehaneler ayrı bir tarafta değil mi? Bugün görüyorsunuz. Sağda solda. Büyük Efendi Hazretleri diye eski çağlarda yaşamış insanlar var. Türbesinin yanında bir de ne var? Çilehane. Yerin altına ne yapmışlar? Koymuşlar o çilehaneyi. 40 gün orada konuşmamış. Saçlarını, asmış, Saçlarını dediği gibi tavanı asmış kafası düşüp uyumasın diye. Adı da üstünde zaten çilehane. Diyorlar ki ondan sonra o çileyi tamamladıktan sonra bu adamlar ne olmuş? olmuş. Olmuşlar. Pişmişler. Allah-u Teala'ya ermişler. Onun için onlara ermiş. Erenler denmiş. Yani bakın bunun yüzde biri sayılacak bir şey. Zeynep radiyallahu anh'a camiye bir ip asıyor. namaz kılarken Yorulduğunda ona tutunsun diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, uykusu geldiğinde sizden birisi ne yapsın? Uyusun. Namaz kılmasın o halde. Şimdi dediğimiz gibi kitaplarda var arkadaşlar. Ben kendim gördüm. Biz Suriye'de öğrenciyken adam İngiltere'li. Baktım ya yumurta yemiyor, peynir yemiyor, süt yemiyor. Ne oldu size ya böyle? Dedi biz dedi 40 gün çiğe girdik. Perhize girdik. Riyazat diyorlar onlar. Nefis taribiyiz. Allah oh. İşte artık günde diyor iki saat uyuyacağız. Şeyh böyle dedi. Bak o çocuklar derse geliyorlardı okulda. Uyuyorlardı. kafalarını koy böyle uyuyorlar. İşte biz Mesir'in de bir de görüyoruz. Türkiye'den gelen sofraları. Gece uyutmuyorlar bunları. Sabah namazını bekliyor. Hepsi böyle horlu horluyor horluyor. Sabah namazı imam gelsin de namazı kıldırsın diye. Yani. Çoğu horlayarak orada uyuyor. Neden? Az önceki hadisi aldık ya. Kim diyor bu dinde şiddete başvurursa aşırıya giderse din onun... Ne yapar? Galip gelir. Dinin altında kalır. Mağlup olur. Ondan sonra o çilehanelere girmiş, oralarda yaşamış insanların çoğuna bakıyorsunuz. Hayatlarının son demlerinde ne demişler? فَعْبُدْ رَبَّكِ hatta يَعْتِيَكَ yakin. Allah Teala buyuruyor ki diyorlar, sana yakin gelene kadar, yakin gelene dek Allah'a ibadet et. Diyor bize yakin geldi, artık ne yaptık? Küçufat başladı, açılmaya başladı. Görüyoruz, melekleri görüyoruz, şey yapıyoruz, e artık bize oruç, namaz, Bunlar bizden ne yaptı? Düştü kalktı diyerek dinin altında ezilip belalarını bu şekilde buluyorlar. Bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim rivayet etmiş. Altıncı hadis Ayşe radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Diyor ki Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İza na'ese ahadukum ve huve yusalli fel Sizden birisi namaz kılarken uykusu gelirse evet. tabi yani bizim milletin alışmadığı bir şey. Namaz kakan insanın uykusu gelmesi. Genelde inna ataayna kulhu vallahu ehad. aslında namaz kılınca pek uyku, insanın uykusunun gelmesine fırsat yok. Yatıyorsunuz. Camide de öyle. Bugün bugün baktım namaza başlarken gözüm çarptı yani öyle şey için değil, dakika kontrolü için değil. Hangi namazdı? Buçukta başladık. Zannedersem ikinin namazıydı. 2.30'da. 34 gece bitti namaz. Selam verdik verirken gözüme takıldı. 34 kere 4 dakikada namaz kıldık. İkindi namazı kıldık. Yani böyle bir namazda uyku gelmez zaten yani. Yatıyorsun, kalkıyorsun. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Uykusu gelirse sizden birisi namaz kılarken uykusu geldiyse falyarkud, kesin yatsın. Hatta yذهب عنه النوم. Yani uykusu alana dek, uykusu ondan gidene dek uyusun. Fe inne ahadakum iza salla ve huwa na'is la yedri. Yani uykulu halde eğer biriniz namaz kılıyorsa bu diyor ne, ne söyleyeceğini bilmez. لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ بُنَفْسَهُ Belki de diyor, yani Rabbine bağışlanma talep edecek, günahlarını hatırlar, sonra kendine söver. Uykulu halde, ağzından ne çıkacağı belli olmaz, garantisi yok. 7. hadiste Ebu Abdurrahman Ebu Abdillah Cabir İbn-i Semur'a kal, كُنْتُوا صَلِّمَا النَّبِي صَلَى اللّٰهُ وَلَيْهِ السَّلَوَاتِ Diyor ki bu sahabe, da bu Abdullah, Câbîrül Münsemura, Peygamber Aleyhisselat Vesselam'da namazları kıldım. Hadisi şerh eden alimler diyor ki, yani buradaki namaz Cuma namazları kastediliyor. Fakat Salatuğu <gülüyor> qasdan ve hutbatuğu qasdan. Aleyhisselat Vesselam'ın Cuma namazı yani kıldırdığı namaz ve hutbesi neydi? Ne kısa, ne uzun, orta. Hatta Aleyhisselat Vesselam bir hadis diyor ki, inne tule salatir raji'li ve kısra hutbesi münne'ten mi min fehmi kişinin namazını uzun tutması hutbesini kısa tutması onun fıkhını gösterir diyor fıkhını bu işi anladığının bir alametidir diyor tabii kısalık ve uzunluk bu anladığımız şekilde değil hani sabeten bir tanesi namazı uzun kılınca arkada cemaatten birisi ayrılıp sinirlenip öfkelenip Caminin, mescidin son tarafına geçip kendisi namaz kılıyor. İmama kızıyor, uzun kılıyor namazı. Daha sonra aleyhissalatu vesselama şikayet edilince bu olay, aleyhissalatu vesselam diyor sizden birisi imam olduğu zaman ne yapmasın? Namazı uzatmasın. Okuyacaksa ne gibi okusun diyor. Vesemai vettarik gibi. Vesemai zatil buruc gibi. Yani yarım sayfa Kur'an. Bir sayfa Kur'an okusun diyor. Şimdi yani. Bazıları hadisin ilk kısmını alıyor. Sizden birisi imam olduğu zaman ne yapmasın? <gülüyor> Uzatmasın. Tamam. Görüyoruz böyle Medine'de Umre'ye falan gittiğimiz zaman işte o teravih namazı kılındığı zaman veya burada işte Demircil sitesinde çok görüyorduk yani. Çocuğ, çoluğuyla çocuğuyla gelmiş Kadir gecesi diye bilinen o gecede camiye girmiş de, bir çıkamıyor da namazda uzun sürünce ben kendi gözüme gördüm. Yahu diyor kardeşim diyor inna tayna da var gul huallahu da var diyor. Tamam <gülüyor> Yani biraz bileni de ne diyor peygamber demiş ki imamlık yapacak olan ne yapsın? Kısa tutsun. Ama o kısa ifadesi ne? Diyor okuyacaksa Evsemâye ve Tarık, Zatır <gülüyor> Buruc. <gülüyor> ha, bunlar okusun. Yani kısa bu. Peygamberin şeyinde kısa bu. Aleyhisselatü, Aleyhisselatü vesselam. 8. hadis: <gülüyor> An Ebi Hüeyfe ve Habib bin Abdullah radıyallahu an kal. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem beyne Salman ve Ebi Darda." Biliyorsunuz Nabi Aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiğinde Ensarla muhacirin birbirine ne yapıyor? Kardeş. Öyle bir kardeşlik ki hatta birbirlerinden ne yapıyorlar? Miras alıyorlar. Ta ki Allah-u Teala'nın Enfal suresindeki ayetinin cedek. Ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'd fi Akrabalar miras konusunda daha Allah'ın kitabında daha önceliklidir. Öncelik ayetinin cedek aleyhissalâtu vesselâm ensardan bir kişiyi alıp muhacirden bir kişiyle kardeş kılıyor. Ve birbirlerine miraslaşıyorlar. Hangisi vefat ederse onun da mirastan payı oluyor. Ta ki bu nes olup iptal oluncaya kadar. Bunlardan bir tanesi de kim? Salmanla ile Ebu Derda, İki tane sahabe. Salman radıyallahu an Fezâra Salmanu ebedderda. Salman radıyallahu <anh, gülüyor> an gelip Ebu Derda'yı ziyaret ediyor. Fera'a ummedderda mutebezzileten. Geldiğinde eve bakıyor ki Ebu Derda'nın hanımı Umud Derda yani böyle üstü başı eski <gülüyor> kıyafetler, kılık kıyafeti yani böyle kendini dağıtmış. Fakale maşa nuki? Salman diyor ki, neyin var yani sana? Ne oldu böyle? Diyor ki, "Kalet ahu ke Abu Darda dunya." Kadın da şiayet ediyor ama güzel bir ustur Şimdi öyle değil değil mi kadınlar? Yani Kapıda yani. böyle bir konuştuğu zaman bak Allah şak Allah şundan, bunu abla, teyze, yenge, bir saat, iki saat bakıyorsun ki konuşuyor kadın diyor ki. Salman'a senin diyorsun kardeşin derdanın diyor dünya ile bir ilişkisi yok. Yani böyle bir sistemde bulunuyor ama güzel bir sistem. Feza'a budda fasana alahu taamen. tamamen bu darda geliyor. Salman'a bir yemek hazırlıyor. Feqala lahu kul fanni saim. Diyor ki budda derda Salman'a. Buyur diyor yemeği ye. Ben diyor oruçluyum. Tabii Salman anlıyor meseleyi. Radiyallahu anhu. Bu darıda bir ne var? Biraz bu, bu konuda bir aşırılık var ibadette. Salman ne diyor? Diyor ki: kalma ma ana bi akil, hatta ta Sen yemeden ben yemem. Boz orucu, nafil oruc. Akil. Bu darıda da yemeyi iyiyor. "Faklama kana alayilu, zehbe bu darıda yuqumu, fakalalehu nem. gece olduğunda. Salman bir bakıyor, Ebu Derde'ye kalkmış namaz kılacak. Diyor ki Salman Radya'nın, diyor, nem, uyu. Yat. Yani gece daha erken, vakit körpe diyoruz ya bize, Daha erken. Vakit daha uzun. Git yat. Thım, fenağme, thumve zehebe yekûmu, fekâle lehu, nem. Ebu Darda e rahat oluyor, kalkıyor, namaz kılacak. Diyor, yat. Felemme Kana min âhirelleyl, gecenin son sabah namazı vakti girmeden önceki o son vakti girince kâle salmân kum el Salman sesleniyor Ebu Dâze. Şimdi kalk. Yani şimdi teheccüd vakti. Gel kılalım. Yani bakın sahabenin amelini, hayatını. Gece öyle kafayı yastığa koyup harıl harıl horlamak. Yok öyle. İlk gecenin bir bölümünde de ibadete ayrılmış. Kalk diyor şimdi. Fasallaya cemi'an. Kalkıp ikisi namaz kılıyorlar. Tabi bu lafızdan ikisinin cemaat olup kıldığı da anlaşılabilir diyor ilim ehli. Ayrı ayrı bir şekilde de kıldıkları anlaşabilir. Tabi ki yani sürekli olmamak şartıyla insanlar ne yapabilir? Ramazan dışında da cemaatle diyor ilim ehli namaz kılabilir. Ama sürekli olmamak şartıyla. Fekalelahu Salman inne li rabbike aleyke haqqan. Salman Ebu Derda'ya dönüyor diyor ki Evet diyor senin Rabbi, Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Bunu biliyorsun namaz, oruç. Bunlar Rabbinin senin üzerindeki hakkı. İnne li nefsike alayke hakkan ama senin nefsinin de sende bir hakkı var. Yani oruç oruç senin bütün gün oruç tutmak senin nefsine zulmetmendir. Onun hakkını çiğnemendir. Bu hakkı ona ver. Ve ehlik alayke hak. Hanımının, ailenin senin üzerinde hakkı var. Yani gece git yat, uyu. Fa'ti kulli zı hakkin hakahu diyor ki Salman her hak sahibine ne yap? Hakkını ver. Featennabiy sallallahu aleyhi ve sellem fezekara zalike lehu. Ebu Derda e geliyor peygamberi anlatıyor hemen bu olayı. Diyor ki Salman böyle böyle şeyler söyledi bana. Ey Allah'ın Resulü. Aleyhissalatu vesselam da diyor ki sadaka Salman. Sadaka Salman. Salman doğru söylemiş. Bitti. Yani doğru olan bu. Öyle gece bütün gün, bütün gece ihya etmek, her gün oruç tutmak, hanımdan eşten yüz çevirmek bu ne değil? Doğru bir yol değil diyor. Salman doğru söylemiş. Dokuzuncu hadis Abdullah ibn Amr ibn el As. Bu da ibadete hırslı bir sahabe. Radiyallahu anh. Radiyallahu anhuma. Aleyhisselatü gelip diyor ki ben kendimde güç kuvvet hisseden bir adamım. Diyor. Ne yapayım? Oruç tutayım. Bırak beni. Oruç tutayım. İzin ver. Her günüm oruçlu geçsin. Şimdi biz diyoruz ki her aydan 3 gün oruç tut. bu de gelmiş Aleyhisselatü Diyor ki ben bana izin ver. Ruhsat ver. Bütün yılımı, bütün günlerimi, bütün ayımı ne yapayım? Haftamı oruçlu geçireyim. Bütün, izin ver, bütün geceyi kıyamda geçireyim. İzin ver, Kur'an'ı bir günde atmediğim. قال اُخْبِرَ النَّبِي سَلَّا سَلَّمَا اَنِّي اَقُولُ وَاللّٰهِ لَا اَسُومَنَّ النَّهَارِ Diyor kendisi anlatıyor olayı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a haber vermişler ki ben, benim diyor bütün günlerimi oruçlu geçireceğimi söylediğim, وَالَا اَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا Yaşadığım sürece geceyi kıyamla, ibadetle geçireceğim, Peygambere haber verilmiş diyor. Feqale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Aleyhissalatu vesselam çağırıyor. Gel, gel Abdura, gel e, Abdullah ibn Amr gel. Entellezi takulu zalik. bunu söyleyen sen misin? Deminden dedi ki yani bağlı insanlar bize sürekli ne de bulunuyor? İtamda bulunuyor. Sizler insanların namazıyla, insanların orucuyla, kıyamıyla uğraşıyorsunuz. Bırakın insanlar. Nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Ne diyoruz biz? Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim örneğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Fekultu lehu katkultuhu bi abi anta ve ummi ya Resulallah. Evet. Alan babam sana feda olsun. Aleyküm selam. babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Evet. Böyle bir şey söyledim. <gülüyor> Aleyhisselatü vesselam diyor ki sen diyor bunu yapamazsın yani buna gücün yetmez. Yani bu işin hastalığı var. Bu işin yaşlılık dönemi var. İşte bazı rivayetlerde gelecek. Tutamadığı günleri sayıyormuş. Ondan sonra yine tutmaya başlıyormuş. Onları da böyle devamlı tutuyor. Gece kıldığı namaz hazırlığını gündüz yaparmış. Aile halkından birisine gece okuyacağı Kur'an'ın yedide birini... Okur, ezberini tekrarlar. Gecelin takılmasın diye namazında sabahtan hazırlığını yaparmış. Yani geceyi feda etmiş, gündüzünde ne yapıyor? Geceye hazırlık olarak feda ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki buna gücün yetmez. Fesum ve after. Oruç tut. Kimi günler, kimi günlerde tutma. İftar et. Ve nem ve kum Uyu, sonra kalk, kıyamda bulun. Gece namazı kıl. Ve sun şehri therâsete eyyâb. Aleykü Sallâhu ona diyor ki, her ay ben üç günü oruç tut. Fe innel hasenete bi'aşri emthâliha. Her hasenenin karşılığında kaç sahab vardır? On hasene vardır. Ve zâleke mitlul siyâmü deher. Bu şekilde sen ne yapmış oluyorsun? Bütün yılını oruçlu geçirmiş oluyorsun. Kultu fe inni اُتِيقُ اَفْضَلَ min ذَٰلِكِ Sahabenin cevabı da şu olmuş. فَاِنِّي اُتِيقُ اَفْضَلَ min ذَٰلِكِ Ey Allah'ın Resulü ben bundan daha fazlasına güç etirebilirim. Her ay üç gün. Az yani bu. Heh, dediği gibi kesmez biz yani bu. Biraz daha ibadet etmek istiyor. <gülüyor> Diyor ki aleyhissalatü fasum فَصُمْ <gülüyor> ve وَاَفْتِرْ يَوْمَيْنْ o zaman bir gün oruç tut, iki gün iftar et. Bir oruç, iki gün iftar. bizim pazartesi perşembe benzedi bu. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Kul fenni utiku aftala min zalik diyor ki Abdullah ibn Amr ibn el bundan daha fazlasını güç getiririm ey Allah'ın Resulü. Daha fazlasını istiyorum. Diyor ki Aleyhisselam "Fasum yuman ve aftir yuman." O zaman diyor bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Tutma. Bu kimin orucu arkadaşlar? Bir gün oruç tuttum, bir gün... Davut, Davut diyor ki aleyhisselatü vesselam, فَذَٰلِكَ سِيَامُ Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor, Davud aleyhisselamın orucudur. Böyle yap. وَهُوَ اَعْدَلُ سِيَامُ Yani, selamun aleyküm, aleyküm selam. <Gülüyor> Bu diyor, en itidarlı yolda budur o zaman. Bunu yap o zaman diyor. Tabi hadisin bazı cıvıyetlerinde gelecek. Bu sahabe yaşlanınca ağır gelmeye başlıyor oruç. Oruç. Diyor, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor, o ruhsatını keşke kullansaydım, yaşlanınca. Onun için insan kendini ne yapmayacak arkadaşlar? Bu manada zora sokmayacak. İhtidalli olacak. İktisatlı olacak. Ve fi rivâye ve hu Aleyhisselatü Vesselam, oruçların en faziletlisinin Davut Aleyhisselam orucu olduğunu söylüyor. Fekultu fenni utiku aftala min zalik fekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la aftala min zalik. Aleyhissalatu orucun en faziletlisi bu. Bir gün oruç bir gün iftar. Sahabeyi ne diyor ki ben bundan fazlasına da gözetirim ey Allah'ın Resulü. Her gün oruç. Aleyhissalatu vesselam diyor ki la afdala min zalik. Bundan heftali yok, bitti. En faziletlisi bu. Vele vele en ekuna qabiltu أَلَّتِي قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّهِ اَحَبُّ اِلَيَ مِنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ Sahabe ne diyor? Bakın hayatının sonunda. Aleyhissalatü vesselamın diyor her aydan üç gün oruç tut söylediği o sözü kabul etseydim bugün diyor bana ailemden ve malımdan daha sevimli gel geliyor bu yani. Şimdi anladım bunun değerini diyor bu sahabe. Ama tabi Aleyhissalatü söz vermiş. Tutacak bir gün oruç bir gün iftar. Ve rivayet, başka bir rivayette. Elem ukbar enneke tasumun nehar ve tekumun leyl. Kultu bela ya Diyor bana haber olunduğuna göre her gününü oruçlu geçiriyor, gecelerini de namazla geçiriyormuşsun. Doğru mu bu? Diyor ki belaya Rasulullah Evet böyle yapıyorum. Fela <gülüyor> tefal. Diyor ki böyle yapma. Som ve aftır. Oruç tut, bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Ve <gülüyor> nem Uyu ve gece kalk. Fenne le cesedike aleyke hakka. Senin cisminin, bedeninin senin üzerinde hakkı var. Ve inne le aynike aleyke hakka. Gözlerinin hakkı var. Uyu, gece dinlendir onları. Ve inne le zevceki aleyke hak. hanımının senin üzerinde hakkı var. Ve inne le zevreki aleyke hak. Seni ziyaret eden komşularının hakkı var. Gece gelmişler sen. Yoksun. Kıyamdasın. Komşularının hakkı var. Seni ziyaret etmek istiyorlar. وَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْتَ سُمَ fi كُلِّ şahrin فَلَاسْتَ اَيَّامٍ Aleyhisselatü vesselam. Biliyor. Her aydan üç gün oruç tutma senin için yeterli. Şimdi onu yani tabiri caizse sahabenin frenlemek için söylüyor bunu. Bizim için bu ne olmuş? Bu üç gün, ayda üç gün oruç tutmak fazilet, erdem yani böyle bununla Yani Herkes şöyle bir geçen aya, ondan önceki aya baktığı zaman şöyle bir düşünsün. Bir ay geçmiş ve sen üç gün o aydan oruç, üç gün bile diyelim. Üç gün bile oruç tutamamışsın. Zarara bak, ziyana bak. Bir taraftan da sahabeden bakın, öyle insanlar gelmiş ki, öyle adamlar var ki aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Ben diyor bundan fazlasını yaparım ey Allah'ın Resulü. Yani üç gün. فَاِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ أَشْرًا ثَالِهَا فَاِنَّ ذَٰلَكَ سِيَمُ Aleyhisselatü Vesselam deminden de söylediğimiz gibi her amelin karşılığı nedir? Hasenenin karşılığı on hasenedir diyor. <gülüyor> Feşedettü feşuddide aleyh. <gülüyor> Sahabe diyor ki ben diyor aşırı gittim biraz altında da kaldım bunun yani bana zor gelmeye başladı. <gülüyor> Kultu ya Resulallah inni ecidü kuvvah. Dedim ki ey Allah'ın Resulü ben yani gücüm kuvvetim yerinde. Sumsiya me nebiyyillahi davude vela tezid aleyh. Aleyhisselatü Vesselam artık son noktayı koyuyor. Madem hırslısın, madem gücün kuvvetin var. Sum siyame Davud. Davud'un orucunu tut. Ve la tezid aleyh. Bunun ötesine de geçme artık. Bunun ötesine de geçme artık. Kultu ve ma kâne siyamu Davud. Soruyor Davud'un orucu nasıldı yani. Nasıl tutardı o Aleyhisselam? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Nısfuddehr. Yani senenin yarısı oruçlu, yarısı oruçlu değil. O zaman ne oluyor? Yani bir gün oruç, bir gün iftar. Fakat Abdullah يقول بعدما كبر. Yaş büyüyünce bu sahabe diyor ki tamam yani peygamberden sonra yaşamış ona gören insanlar var biliyorlar peygamberle bu ne yaptı geldi konuştu fazla istedi. Tabii yaş ilerleyince yaşlanınca diyor ki ya aleyteni kabultu ruksat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. keşke aleyhissalatü vesselam'ın bana verdiği o ruhsatı ne yapsaydım kabul etseydim. Deminki rivayette ne diyor? O üç ay bana yeterdi. Üç, her ay üç gün. Yani o bugün benim için diyor çoluğumdan çocuğumdan daha hayırlı olarak görüyorum bunu. Ama onu kabul etmedik işte. Ve fi rivaya bir rivayette Ve inne liveledike aleyki hak Senin diyor çoluk çocuğunun senin üzerinde hakkı var. Bir rivayette La sâme men sâmel ebed Ebedi olarak yani bütün yılını oruçla geçirenin Orucu yoktur. O oruç tutmamıştır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani orucu, orucu yok onun. Halbuki kendisi oruç tuttuğunu zannediyor. Allah'a yaklaştığını zannediyor ama diyor ki Aleyhisselatü Vesselam La sâme. O oruç tutmamıştır. Bitti yani. Boş. Ve bir rivayet, başka bir rivâyette Ehabbus siyâmi ilallâhi ta'lâ siyâmu davûd Ehabbus salâtu ilallâhi Teala salatu, salatu davûd Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Orucun Allah Teala'nın en sevdiği oruç Davut Aleyhisselam'ın tuttuğu oruç. En sevdiği namaz Davut Aleyhisselam'ın kıldığı namazdır. Ka'ne namu nısfel leyl ve Gecenin yarısını uyur. Üçte birini ne yapardı? Namazla ihya ederdi. Ve ye namu Altıda birini de diyor uyurdu. Ve kâne yasûmu yevmen ve yuftıru yevmen. Bir gün oruçtular bir gün iftar ederdi. وَلَا يَفِرُّ اِذَا <لَاقَى> Düşmanla karşılaştığı zaman da ne yapmazdı? Kaçmazdı. Başka bir rivayette tabi hep aynı kıssalar anlatılıyor. Bakın aynı olay etrafında dönüyor rivayetler. Diyor ki Abdullah bin i Amr İbn-i As Enkehani abi İmra'ten ذatı hasem Babam diyor beni bir soylu olan soyu olan yani böyle bir rivayette de geliyor İmam Ahmed İbni Hanbel'e Kureyş'ten bir kadınla evlendirdi diyor. Yani... Soyu var. Ailesi, şeceresi soylu. Ve kâne yete'ahadû kennetehû. Ve diyor arada sırada gelir gelinini ziyaret ederdi babası. Amr. Gelip gelinini kontrol ediyor yani Abdullah'ın durumu ne? Feyeseluhâ an baliha Kocasını soruyor yani nedir bu? Damadı soruyor, oğlunu soruyor yani. فَتَقُلُ لَهُ نِعْمَ الرَّجُلُ min رِجَالٍ Yani çok iyi adam ama hanım da şimdi diyor ki yani düşünün gece namaz kılıyor sabah kadar, gündüz oruçlu. Gündüzün de bir bölümünü, birçok bir, yani çok yoğunlukta büyük bir bölümünü gece okuyacağı Kuran'a ayırıyor, ona hazırlığını yapıyor. Şimdi kadın ne diyor? Diyor ki نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ çok iyi bir adam. Adamların en iyisi. Ama لَمْ يَتَعْ لَنَا Henüz Diyor, yatağımıza ayak basmadı. Henüz yatağa girmedi. وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا Diyor, elini koynuma sokmadı. Elini gömleğimin içinden sokmadı, diyor yani. مُنْدُ <gülüyor> اَتَيْنَا ya. Yani ona geldiğimizden beri, eve geldiğimizden beri diyor. Ama diyor, yine de iyi adam. نِعْمَرَّلُ <gülüyor> Yani bakın, kadınların da bir şeyi var değil mi o dönemde? ağırlık var. Şikayette, Şikayette adam, adam edep var. Velveleye vermiyor yani. Falamma taala zalika alayhi yani zekara zalika linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işe devam etmeye devam edince bu sahabe babası gidip peygamber aleyhissalathü vesselama bunu zikrediyor. ediyor. Bunu naklediyor. Peygamber diyor ki ilqani bihi. Diyor, bir görüşelim. Abdullah bizi bir görüştür." diyor aleyhissalathü vesselam. Ilqani bihi. فَلَق۪يْتُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ Peygamberimizden görüşüyor. Bir gün denk geliyor, karşılaşıyorlar. Peygamberimiz soruyor. Kontrol ediyor ashabını. كَيْفَ تَصُومُ Nasıl oruç tutarsın sen, ey Abdullah? قُلْ تُكُلَّ يَوْمُ Cevap, her gün Ve كَيْفَ تَقْتِمُ Kur'an'ı nasıl hatmedersin? Yani kaç günde hatmedersin? Diyor ki, her her gece her gece Kur'an okudum. Aleyhisselam şimdi dinliyorum. Ve zekere nahva Az önce rivayetlere geldiği şekliyle anlatıyor yani. Ve kana yakrau ala ba'd ahlihi's sub'a allazi yaqrauhu. Kur'an'ın bir kısmını gündüz ne yapıyor? Müraca ediyor, tekrarlıyor. Gece hazırlık yapıyor. Bir de böyle bir şey var. Ondan sonra kadın da şikayet etmesin. Değil mi? Şimdi evdeki ev halkı erkek biraz eline kitap alsa yarım saat okusa, kadınlar şimdi bundan şikayet ediyor, değil mi? yani sahabeler nasılsa bunların hanımları da öyleydi. Ve kana yıqrâ'u ala bazı âhli al-Subh al-âzî ve yârîzdhu min al-nahr bil Niye gündüz bunu tekrar yapıyor? Liyakun aĥf'âli bil-lail. Gece kolay olsun. Her gece hatim var. Biz de umreye gittiğimizde arkadaşlarla namaz kılarken bakıyorduk. Bazı arkadaşlar ne yapıyor? Şey bir rekat da bir cüz olunurken yatacak, yer arıyorlar. Niye? Ağır geliyor. Çünkü zor alışmamış vücut. Yani bir, bir rekat diyorum. Bir namazda bir cüz. Bu sahabe bir gecede bir hatim yapıyor. Ve ilâ arada en yatekavve aftara eyyâmen ve ahzâ ve sâme mithlehunne ta en yetruke şeyan Farık aleyhine Nebi ve Ne yapardı bu sahabe? Aleyhisselam'a söz verdiğinden dolayı o şekilde peygamberden ayrıldığından dolayı eğer biraz zayıf düştüğü, düştüğü zaman oruç tutuyor. Gücü kuvvetini toplayamıyor. Birkaç gün diyor ara verirdi. Sonra o ara verdiği günleri sayar, yine ne yapardı? Onları iade kaza ederdi yani. Kaza eder gibi tutardı. Çünkü bir gün tut, bir gün tutmayacak ya. Üç gün tutmamış. Vücut bitkin düşmüş artık. Yenik düşmüş. Altı onları ne yapıyor? Sayıyor. Beş beşe. İşte neyse altı gün kapatıyorsa. Kaç günde kapatıyorsa onları da kapatıyor. Çünkü Peygamber en son bu şekilde ne yaptı ondan? Söz vermiş. Bu şekilde ondan ayrıldı. Burada son iki hadis var. Onu alıp bitirelim. An-ebi Rab'i An-hanzala ibn Rab'i el-Useydi el-Katib ahadi Kuttabi Rasûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Hanzala radıyallahu peygamberin katiplerinden bir tanesi. Kal, lakiyeni Ebu Bekir radıyallahu anh, fe keyfe ente ya Hanzala. Bir gün diyor Ebu Bekir radıyallahu ile karşılaştık yolda. Soruyor, nasılsın Hanzala, iyi misin? Kultu nafaka Hanzala. O da diyor ki, Hanzala münafık oldu. Yani Ebu Bekir ona nasıl diyor da, Hanzala münafık oldu diyor. Kultu nafaka. Kale, Subhanallah, ma tekul. Diyor ki, Subhanallah, ne dediğinin farkında mısın, ne diyorsun sen? Kultu, ne konu indi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yuzakiruna bil cenne ve nâr, <gülüyor> ke enna râyyal râyî ayn. Aleyhisselatü vesselamın, peygamberin yanında olduğumuzda, o bize öğüt verince, o bize anlatınca sanki diyor cenneti gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Fakat, eğer biz Rasulullah'a Peygamberin yanından çıkar çıkmaz çoluk çocukla meşgul oluyoruz ve diyor, geçim derdine düşüyoruz ve Peygamber'in söylediği şeylerin çoğunu da unutuyoruz. Ya, Peygamber yanında böyleyiz, dışarı gidince böyleyiz. Münafık oldum ben diyor. (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) (S.10:10) Çünkü yani bizde de böyle oluyor yani. Aynı şey bizim de başımıza geliyor. Biz de aynı şeyleri hissediyoruz. Fen talaktu ana Ebubekir hatta دخلنا ala Rasulillah sallallahu aleyhi diyor. Gittik peygambere hayatta, Ne güzel değil mi? Bir sıkıntı var, bir problem var. Gidiyorsun, soruyorsun. Ama aynı güzellik bugün de devam ediyor. Ehli Sünnet katında. Ehli Sünnet ne yapıyor? Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yaşayan o sözlerine, sünnetine müracaat ediyor, başvuruyor, dönüyor. Problemini, oradan çözüm arıyor. Bidat ehli, tasavvuf tarikatçılar ne yapıyor? Bu dünyadan ayrılmış olan, o Peygamber'in kabrine giderek oradan yardım istiyor, oradan çözüm arıyor. Bu sahabeler gidiyor Peygamber Aleyhisselatü yanına. Fakultu نَافَقَا هَنْزَالَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ diyor ki, Radıyallahu anh Peygamber'e, ''Hanzala münafık oldu, Allah'ın Resulü'nün. Fekal Resulullah sallallahu ve Nasıl olur? Ne oldu yani? Niye münafık oldu? Kultu ya yani "Ne kun 'indeka ayn." olduğumuz zaman bize cennet anlatıyorsun, cehennem anlatıyorsun, ateşi anlatıyorsun, nimet, cennetin nimetlerini anlatıyorsun. Sanki diyor biz gözümüzle onu görüyoruz, müşahede ediyoruz. Fe iza kharajna min 'indika Yanından çıkar çıkmaz çocuk çocukla meşgul oluyoruz, onlarla oynaşıyoruz, oynuyoruz. Geçim derdine düşüyoruz, işimizin, ticaretimizin, sanatımızın peşinden koşuyoruz, sanatımızın peşinden koşuyoruz, mesleğimizin peşinden koşuyoruz. Yani unutuyoruz çok. Buhari, Sırâni, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Müslim, Şayet sizler benim yanımdayken olduğunuz gibi benim yanından çıktıktan sonra da o şekilde olmaya devam ederseniz melekler sizinle diyor musahafa eder yollarda. Ama bu zor bir şey. Bu olmaz. Vallakin <gülüyor> Yahanca Peygamber diyor ki vallakin Yahanca la saaten ve sa'a. Ne demek saaten ve sa'a? yine söylemiştik arkadaşlara. Yani bu hadislerde saat ifadesi o 60 dakikalık 60 dakikadan e, ibaret, e, e, e, e, e, ifade olan o şey değil. Ne o? 50 ayet demiştiniz mi? Yok, 50 ayet de demedik. Ya. Yani bir süre dedik ona, bir ya. müddet. Anı, anı. Yani bir müddet, yani bir müddet yaşa, yani cennetle, cehennemle yaşa, bir müddet de dünyaya dön, işine bak, çoluğunla çocuğunla meşgul ol. Yani orta yolu bul diyor aleyhissalatü vesselam, itidarlı ol. Sonra hadis alarak bu babı da bitirmiş olacağız inşallah. i̇bn Abbas rivayet ediyor. İbn-i da İmam Bukhari rivayet etmiş. Diyor Hiperman Resulullah aleyhissalatu vesselam قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ vesselam insanlara hutbe verirken hutbedeyken bir de bakıyor ki adamın birisi ayakta duruyor. Fesel anhu soruyor Aleyhissalatu vesselam yani bu nedir böyle niye ayakta herkes oturmuş hutbe dinliyor bu niye ayaktadır? Fakalu Ebu İsrail diyor ki bu İsrail'in babası Ebu İsrail Sahabeden nezere en <gülüyor> yekuma fi şems ve la Güneşin altında duracak, ayakta durmaya, oturmamaya adak adadı diyor. Böyle bir ada var bunun. Ve la yestazil ve la yetekellem. Gölgeye geçmeyecek ve konuşmayacak. Ve <gülüyor> yusum ve oruç tutacak. Bütün bunları adak adamış. Adam yani. Bizim adak sadece kurban ne olur ama adamlarda böyle bir adak da var. Tabi meşru olmayanları da var bu adanın içinde. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, Fekalen nebis sallallahu aleyhi ve sellem, Muruh, ona söyleyin, ona emredin, fel tekellem, Konuşsun. Böyle bir şey yok. Çile, çile yok. Böyle bir kendi kafana göre uydurduğun Allah'a seni Allah yakınlaştıracağını zannettin, O öyle yerin dibine gelip, Kendini azap etme, işkence etme yok. Güneşin altında bekleme yok. Diyor ki, o emredin, konuşsun. Veli-i geçsin Getsin güneşe otursun. Gölge. Gölgeye otursun. Ve <gülüyor> liyakod otursun. Ve lütimme mahu. Ama orucunu ne yapsın? Tutsun. Ya. Tutsun çünkü oruç meşru. Bu orta yol. Yüce Rabbim bizleri ibadetlerde, itaatte iktisatlı olanlardan, mu'tedil olanlardan eylesin. Bizleri bidatlerden aşırı gitmekten haddi aşmaktan alıkoysun. Subhanakallahumma ve hamdik eşhedü en la ilahe illa entestagfiruke ve töbüleke.